وَمَنْ يُطِعِ الله ورسوله فقد فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اما بعد فَإِنَّ استقل الْحَدِيثِ كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الْأُمُورِ محدثاتها وكل مُحْدَثَةٍ بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضَلَالَةٍ في النار tekrardan eselamun aleykum ee, özellikle bu son zamanlarda Müslümanların meclislerini ziyaret ettiğimde veya farklı illere gittiğim zaman bir sıkıntıyla karşılaşıyorum genelde. Biraz o sıkıntı üzerinden konuşmak istiyorum. Sıkıntı da şu. Zaten yapacağım konuşmanın başlığını da zikredeyim inşallah. Müslümanın evi nasıl olmalıdır? Yani bir Müslümanın evi bir Müslümanın içinde yaşamış olduğu mesken nasıl olmalıdır'a dair. Şimdi kardeşler Yunus suresinde bir pasaj var. Rabbimiz bu pasajda bize aynı bizim durumumuzda olan bazı Müslümanları anlatıyor, daha sonra bu Müslümanlara bir kurtuluş reçetesi sunuyor. İnşallah biz de önce kendi halimizle o Müslümanların halini kıyas yapacağız, sonra da Allah Azze ve Celle'nin reçetesinin ne olduğunu hep beraber işleyeceğiz. Zik edeceğim kısa Musa Aleyhisselam'ın kısasını. Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'ın kısasında şöyle bir bölüm anlatıyor bize. Diyor ki, "Fama amen li Musa illa zuriyye min qomhi." على خوف من فرعون وملئه ان يفتنهم وان فرعون لعال في الارض وانه لمن المسرفين موسى يا كدي قومين gençler dışında hiç kimse iman etmedi. Musa ya kendi kavminden gençler dışında hiç kimse iman etmedi. O gençler de korku üzereydiler. Firavun'un ve Firavun'un yanında bulunan Awanen'in kendilerini dinlerinde fitneye düşürmesinden korkuyorlardı diyor Rabbimiz. Şüphesiz ki Firavun yeryüzünde büyüklenen ve Tugyan'da tağutlukta aşırı giden biri diye. Şimdi farkındaysanız kardeşler biliyorsunuz yeryüzünün yani zamanın her döneminde mutlaka kendisini ilah zanneden insanlara uluhiyet taslayan bir takım yöneticiler gelmiştir. Bazen bunların adı Nemrut olmuştur. Bazen bunların adı Firavun olmuştur. Fakat bunların ortak bir sıfatı vardır. Bunlar kavimlerinin başına geçer ve derler ki En rabbukumul a'la. Ben sizin en yüce Rabbinizim. Tabi bunu söylerken, ben sizi yaratan benim, size rızık veren benim anlamında bunu söylemezler. Yani size kanun yapma yetkisine sahip olan benim. Sizin hayatınızı nasıl yaşayacağınızı belirleyecek olan benim derler. Alemlerin Rabbi olan Allah da bunu, ana rabbukumul a'la. Çünkü kim bir kavmin kanunlarını yapma iddiasında bulunuyorsa, kim bir kavmin mutlak yöneticisi olduğunu söylüyorsa, Allah'ın yanında bu rububiyet iddiasında, uluhiyet iddiasında bulunmuş demektir. Tabii her firavunun karşısında mutlaka bir Musa vardır. Yani birileri çıkıp rububiyet iddiasında bulunursa Allah'ın dillerinden hücceti insanlara ikamet etmiş olduğu peygamberler veya peygamberlerin varislerinden olan rabbani alimler firavunların karşısına dikilir ve derler siz Rab falan değilsiniz. Siz de bizim gibi bir insansınız ve Allah'ın hükümlerine sizler de tabisiniz diye. Tabi Musa aleyhisselam davete başlayınca Allah Azze ve Zelle diyor ki Musa'ya az bir genç topluluğu iman etti diye. Burada özellikle gençlerin bu söyleyeceğime dikkat etmesini istiyorum. Kardeşler, biliyorsunuz biz öyle bir ümmetiz ki İslam tarihi boyunca bu risalet, bu yük hep gençlerin omuzlarında yükselmiştir. Yani nereye bakarsanız bakın. Musa aleyhisselama iman edenlere bakın. Onlar genç bir taifedir. Ashabı Kehfe bakın. Allah Azze ve Celle, Kur'an-ı Kerim'de uzunca kıssalarını anlattığı o insanlara. Allah Azze ve Celle diyor ki اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ huda. Onlar Rablerine iman eden bir genç topluluğuydu. Biz onların hidayetlerini arttırdık diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin davetine bakın. Davet gençlerin omuzlarında yükselmiştir. Yani Medine'ye İslam davetini götüren Medine'de insanların bu daveti kabul edip Peygamber'e gönül vermesini sağlayan kimdir? Musab ibn-i Peki bunu yaptığında Musab daha kaç yaşındadır? Musab bunu yaptığında daha 18, 16, 17 yaşlarında tarihçilerin ihtilafına göre. Yani İslam tarihinin en büyük hadisesini 17 veya 18 yaşında bir genç gerçekleştirmiştir. Bakın İslam tarihine çok büyük fetihler yapan. Yani Peygamberimiz o gün yaşamış olduğu dönemde Yeryüzünün en büyük tağutu veya yeryüzünün en süper gücü olarak kabul edilen Rumlara, Romalılara bir ordu gönderirken Ordu'nun başına Üsame bin Zeyd'i tayin etmiştir. Ve Üsame bin Zeyd henüz daha 18 yaşında bir gençtir. Yani ergenliğini yeni tamamlamış bir gençtir. Çok fazla örnek verebilirim. Fakat benim konum bu değildir. Sadece gençlere şunu söylemek istiyorum. Hem gençlere hem ihtiyarlara. Önce ihtiyarlara şunu demek istiyorum ki gençleri Önemsizleştirmeyin İslam toplumunda. Onların bir şey yapamayacağına, onların bir iş teslim edildiğinde hakkını veremeyeceğine dair zanlarınızı bir kenara bırakın. Çünkü bu ümmet ilk peygamberden son peygambere kadar risalet gençlerin omuzlarında yükselmiştir. İkincisi gençlere döneceğim. Gençler Allah'tan korkun. Allah Azze ve Celle'nin size vermiş olduğu bu zamanı, Allah Azze ve Celle'nin size verdiği bu güç ve imkanı boş işler peşinde harcamayın. Yani bir telefon almak için aylarca çalışmayın. Tele, bilgisayarınızın modelini yükseltmek için aylarca insanların yanında kölelik yapmayın. Bu ümmetin hizmet edecek her şeyle İslam'a adanacak gençlere ihtiyacı var. Bakın bu kutsada da Allah Azze ve Celle bize bunu gösteriyor. Musa'ya ancak ve ancak diyor kendi kavminden gençler iman etti. Ve bu gençler de öyle rahat iman edememişler. Firavun ve Firavun'un avanesinin وقالوا في دين لهم من فتنة. ربنا يترون في آياتنا. وقالوا سيدهم وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه تواككلوا إن كنتم مسلمين إن شاء الله إيمان إليه إذا الله إليه إن كنتم مسلمين سلام فقالوا على الله تذكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين او gençler Musa aleyhisselam'a dönüp dediler ki ey Musa biz sadece ve sadece Allah'a tevekkül ettik Rabbimiz bizi zalimlere fitne kılma yani bizi dinimizde fitneye düşürmesinler bizimle uğraşmasınlar bizi sen kendi koruman altına al diye ve rahmetin ile bizi kafir olan kavimden kurtar şimdi buraya kadar Musa aleyhisselam'a iman eden insanlarla Musa aleyhisselam'ın arasında geçen karşılıklı konuşmayı anlatıyor Allah. Peki daha sonra Allah azze ve celle işte bugün benim konumda olan Musa aleyhisselama bir tavsiyede bulunuyor ayet-i kerimede. Diyor ki: "Ve ohayna ila Musa ve ahihi entabwa ve aqimussalate ve Biz Musa'ya ve kardeşine şöyle vahyettik. Mısır'da kavminize bir takım evler hazırlayın. Bu evleri kıble edin orada namaz kılın ve mü'minleri müjdele diye. Yani aynı bizim durumumuzda olan, mustazaf olan, kafirlerin kendilerini dinlerinde fitneye düşürmesinden sürekli endişe eden, Allah tarafından koruma talep eden bir grup Müslüman var. Allah Azze ve Celle onlara reçete sunuyor. Yani tabiri caizse diyor ki, eğer siz zalimlerin fitnelerinden korunmak istiyorsanız, alın size reçete. Ne yapacağız Ya Rabbi? Evler hazırlayacaksınız. Evler. Ve bu evlerin üç tane özelliği olacak. Bir, evleri kıble edineceksiniz. İki, bu evlerden namaz kılacaksınız. Üç, ve burada sürekli mü'minleri müjdeleyeceksiniz diye. Şimdi ben de buradan aynı durumda olan Müslümanlar olaraktan şunu şu konu hakkında konuşacağım. Yani bizim hepimizin evlerimiz var. Allah'a hamdolsun. Hani Allah azze ve celle bizlere nimet olarak evler nasip etmiş ve her birimiz kendi evimizde yaşıyoruz. Demek ki her birimiz Musa aleyhisselamın ve Harun aleyhisselama vahyedilen bu hitaba muhatabız. Yani bu sıfatları iyi bir şekilde dinleyelim. içinde yaşamış olduğumuz evlere tatbik edelim. Ve göreceksiniz ki biz bunları tatbik ettiğimiz zaman Allah nasıl ki Musa'yı ve yanındakileri kurtardı. Firavun'u ve yanındakileri helak etti. Onları yeryüzünün varisleri kıldı. Aynı şekilde Rabbimiz bunu mü'minlere de nasip edecektir inşallah. Yalnız kardeşler ben Müslüman bir evin sıfatlarına geçmeden önce size şöyle bir tavsiyede bulunacağım. Müslümanca bir evin oluşabilmesi için Allah Azze ve Celle'nin bahsettiği gibi Evde Müslüman erkeklerin ve Müslüman bayanların olması gerekir. Öyleyse benim bu sözlerime kulak verecek olan kardeşlerin Özellikle bekar olanlar için söylüyorum. Önce işe evlenirken dikkat ederek başlamanız gerekir. Yani siz evin içerisinde bir Müslüman erkek ve bir Müslüman kadın olaraktan bulunmuyorsanız Allah'ın ve Rasulünün bütün emirleri havada kalır. Hiçbir yere oturmaz. Çünkü onu tatbik edecek insanlar yoktur evin içerisinde. Onun için erkekler evlenirken ne yapacaklar kardeşler? Din sahibi kadınları tercih edecekler. Peygamber aleyhissalatu vesselam İmam Bukhari ile Müslümün rivayet ettiği bir hadiste de öyle söylüyor zaten. Tumkehul mar'atul arba. Kadın dört şey için nikahlanır. Yani bir kadını nikahlayacaksanız, dört tane özelliğe bakın. Li ولي جمالها ولمالها ولدينها. Kadın nesebinden dolayı. Şerefli bir ailenin kızıdır. Bundan dolayı nikahlanır. Kadın güzelliğinden dolayı nikahlanır. Kadın zengin olduğundan, malı olduğundan dolayı nikahlanır. ve Kadın din sahibi olduğundan. Takva ehli saliha bir kadın olduğundan dolayı nikahlanır azber بذات الدين teribe yedik ellerine toprak bulansın sen din sahibi olanını tercih ediyor Aleyhissalatu vesselam yani gençler evlenirken bayanların boyuna posuna bakmayın gözünün güzelliğine fiziğinin güzelliğine bakmayın çünkü bunlar İslami bir hayat için hiçbir etkisi olmayan şeyler yani siz mesela Konya'nın güzel bayanıyla evlenebilirsiniz fakat onun güzelliği ahlakına ve dinine yansımamışsa size o evi cehenneme çevirir ve Rabbinizin size yönelik bütün emirleri de havada kalır. Fakat siz peygamberin sözünü dinler. Ahlakından razı olduğunuz, dininden, akidesinden, takvasından razı olduğunuz bayanları tercih ederseniz evlenirsen, evlenirken Allah'ın izniyle peygamberin ve Allah'ın emirlerinin e, uygulanabileceği bir zemin söz konusu olur. Herkese bu bayanlar için de böyledir. Bir bayan Müslüman evlenirken evleneceği kişinin diplomasına bakmaz. Aldığı maaşa bakmaz. Maddi imkanlarına bakmaz. Neye bakar? Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın hadisinde olduğu gibi "İza ataakum men tardawna an dinihi ve hulquhi fezawwiju" Siz dininden ve ahlakından razı olduğunuz bir erkek gelirse onu kadınlarınızla evlendiriniz diyor Aleyhissalatu Vesselam. Tabii burada e, kızlarımızın olan Müslümanlara da çok büyük işler düşüyor. Yani evlenirken evliliği kolaylaştırmaları ve gençlerimizin ahlakına ve dinlerine bakmaları kafidir. var mı? Parası var mı Allah muhafaza bu tip baktığımız şeyler evi var mı evinin eşyalarını tamamlamış mı diye baktığımız şeyler birçok genç bayanın veya birçok genç erkeğin hayatının zehir olmasına sebebiyet veriyor onun için Allah'tan korkalım evliliklerimizi yaparken veya çocuklarımızı evlendirirken peygamber aleyhissalatu vesselamın bize tavsiye ettiği gibi daha ziyade dininden ve ahlakından razı olduğumuz insanlarla evlilik yapmayı tercih edelim şimdi gelelim kardeşler evlere yani içinde yaşamış olduğumuz evlere. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifinde üç sınıf insanı müjdeliyor. Diyor ki Tuba müjdeler olsun o kimseye ki Meleke sanahu Diline sahip çıkar. Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki Müjdeler olsun o insana ki Diline sahip çıkar. Yani bugün birçoğumuzun başına gelen musibetlerin çoğunluğu maalesef dilleriyle kazandıklarımızdan dolayıdır. Onun için muhas Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona diline sahip çıkanı muaz dediğinde muaz şaşırıyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, biz konuştuklarımızdan dolayı yargılanacak mıyız? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor, anan seni kaybesineyim muaz. İnsanları yüzü koyun cehenneme götürecek olan şey dilleriyle kazandıklarından başka bir şey midir diye. Onun için Peygamber diline sahip çıkan insanları müjdeliyor. Tuba limen melek lisanehu. bu. Aklına gelen her şeyi konuşmayan konuşmadan önce düşünebilen, konuştuğum her şey kıyamet gününde mutlaka benim karşıma gelecek ve Allah beni ondan hesaba çekebilecek olanlara, bunu düşünebilenlere müjdeler olsun diyor aleyhissalatü vesselam. Başka? وَمَنْ وَسِعَهُ بَيْتُهُ Evi kendisine yetene müjdeler olsun. Yani evini bir huzur hanesi olarak kabul eden, evine girdiği zaman Allah'ın izniyle bu ev bana yeter diyebilenlere müjdeler olsun. Ve yine müjdeler olsun membeke ala hatiaatihi hatalarını ağlayabilenlere müjdeler olsun diyor Resulullah sallallahu Bir hata yaptığı zaman tekebbür etmeyen, uyarıldığı zaman kendisini izzetle beraber kibir bürümeyen, kendisine Allah'tan kork denildiği zaman yüzünü ekşitmeyen, hata yaptığında hatasını kabul eden ve hatasına pişman olup hatasına ağlayabilenlere müjdeler olsun diyor. Onun için kardeşler evlerimizi öyle bir hale getirelim ki Peygamber aleyhissalatu vesselamın bize övgü, yani överek bahsetmiş olduğu o müjdesine nail olan kullardan olalım. Evlerimiz bize yetsin. Peki ne yaptığımız takdirde bu böyle olacak? Dediğimiz gibi bize üç şey lazım. Evlerimizi kıble yapacağız. Evlerimizin içerisinde namaz kılacağız. Ve orada mü'minleri müjdeleyeceğiz. Evlerinizi kıble kılın demek ne demektir? Şimdi kardeşler biliyorsunuz kıble yön demektir. Yani Allah Azze ve Celle diyor ki ey Müslümanlar. Evlerinizi yöneldiğiniz kıbleler kılınız. Seleften bazıları bu ayet-i kerimeyi şöyle tefsir etmişler. Demişler ki evlerinizi yüz yüze bakan evler kılın. Şimdi yüz yüze bakan evler kılın dediğimde muhtemelen bu anlaşılmıyor. Ama şöyle söylesem daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Hani Türkçe'de bir deyim vardır. Sırt sırta olmak. Yani birine küstüğünüz zaman, birine darıldığınız zaman ona sırtınızı çevirirsiniz. Birinden hoşnut olduğunuzda, Birinden memnun olduğunuzda ise ona yönünüzü çevirirsiniz. Allah Azze ve Celle diyor ki ey mü'minler öyle evler ikame edin ki başka müslümanlarla yüz yüze baksın bu evler. Ve evlerin içerisinde yaşayan insanlar birbirlerine sırtlarını dönmesinler. Birbirlerinden razı olsunlar, birbirleriyle kardeş olsunlar, birbirlerinden haberdar olsunlar. Sanki evleriniz birbirinden ayrı olsa da, evlerinizin girişleri farklı olsa da, Öyle bir şekilde manevi bağlar tesis edin ki aranızda Müslümanlarla birbirinizle sürekli karşı karşıya bakıyormuş gibi, göz göze geliyormuş gibi birbirinize yakın olun diyor. Burada aslında Allah azze ve Celle bize şunu söylüyor. Firavunlarla mücadele etmek ve Firavunlara üstün gelebilmek için evvela sizin aranızda bir kenetlenmeniz lazım. Yani evlerde öyle ilişkiler tesis etmeniz lazım ki bu ilişkilerin neticesinde sizin Eşlerinizin ve çocuklarınızın Müslümanları sevmesi lazım. Şimdi bakın kardeşler, özellikle bu konuda ben şunlar, şunu söyleyeyim size. Evlerde yaşayan çocukların yani şu anda mesela ben büyükler için şöyle düşünüyorum. Bu tabi benim düşüncem, Allah en doğrusunu bilir. Bizler hayatımızın büyük bir çoğunluğunu cahiliyen içerisinde geçirdik. Hayatımızın çok geç dönemlerinde tevhidle ve İslamla tanıştık. Daha sonra Müslüman olduk. Doğal olarak cahiliyenin bazı kalıntıları bizde mevcut. Yani hani nasıl ki Ebu Zer gibi bir sahabe bile e, işte yanında bulunan siyah bir sahabeyi annesiyle eleştirdiği zaman Peygamber Aleyhissalatu vesselam ona dedi ki ey ayyartu ummi sen onu annesiyle mi küçümsedin? Onun nesebiyle mi küçümsedin diye inname inne, inne kemriun fike'l cahiliye. Sen öyle bir adamsın ki Ebu Zer. Sende cahiliyenin kalıntıları vardır diye. Yani Ebوزر gibi takva sahibi bir sahabe bile cahiliyeden İslam'a geçtiğinde kendisine cahiliye kalıntılarını bulundurabiliyorsa bizim gibi insanlarda cahiliyenin kalıntıları olması gayet normaldir. Fakat Allah bizlere çok büyük bir nimet vermiş. O nimet de nedir? Çocuklardır kardeşler. Yani biz cahiliyeden getirmiş olduğumuz bu kötülüklerden çocuklarımızı koruyabiliriz. Şimdi Allah azze ve celle bize bu ayet-i kerimede neyi emretmiş oldu? Evlerinizi kıble edin. Yani Müslümanlarla yüz yüze bakan Müslümanlarla kardeş olduğunuz evler edinin diye. Ben buradan anne babalara özellikle seslenmek istiyorum. Allah için evvela kendi aranızda kadın ve koca olarak güzel bir ilişki tesis edin. Ondan sonra müminlerle aranızda güzel bir ilişki tesis edin ki çocuklarınız ümmet içerisinde yaşamayı öğrensinler. Çocuklarınız ümmet içerisinde yaşamayı öğrensinler. Bir çocuk İnsanlarla ilişki kurmayı evvela anne ve babasından öğrenir. Mesela, yani bunu çok geniş olaraktan ele alabilirsiniz kardeşler. Bir çocuk otoriteye itaat etmeyi nerede öğrenir? Evinde öğrenir. Nasıl öğrenir peki? Eğer anne babayı bir otorite olarak kabul ediyorsa, babaya göstermesi gereken saygıyı gösteriyor ve babaya itaat ediyorsa, siz o çocuğu isterseniz İslam devletinin içine koyun. İsterseniz o, o evde yetişmiş çocuğu bir İslam cemaatinin içine koyun. isterseniz sosyal bir arkadaş grubunun içerisinde koyun. Fark etmez. Çocuk oranın yöneticisi kimse ona en güzel şekilde itaat edecek. Hem Rabbini razı edecek hem de mü'minleri razı edecektir. Peki çocuk bunu kimden öğrendi? Çocuk bunu annesinden öğrendi. Hakeza bir çocuk yönetici olduğu zaman elinin altında bulunan Müslümanlara karşı Allah'ın razı olduğu şekilde nasıl muamele eder? Babasının annesine ve çocuklarına muamelesinden bunu öğrenir. Çünkü baba evde yöneticidir ve evde bulunanlardan mesuldür. Eğer bir baba çocuk çocuğuna rıfk ile muamele ediyorsa, yumuşak ve güzel ahlakla muamele ediyorsa, o çocuk isterse ev babası olsun, istersen bir iş yerinde patron olsun, istersen Müslümanların emiri veya yöneticisi olsun, fark etmez elinin altında bulunanlara karşı rıfk ile muamele edecektir. Onun için kardeşler. Mesela bazen. Müslümanlar şöyle söylüyorlar. Hocam diyor bizim çocuk çok saldırgan. Hiç rahat durmuyor. Müslümanların arasına götürdüğümde Müslümanların çocuklarına saldırıyor. Ben de diyorum acaba kime çekmiş? Yani sen evin içinde ailene nasıl muamele ediyorsan emin ol ki senin çocuğun da Müslümanların çocuklarına o şekil muamele eder. Demek ki senin muamelende bir problem var ki. Bu sabi fıtrat üzere doğan, İslam ahlakı üzere doğan bu çocuğun ahlakı bozulmuş. Onun için kardeşler, sizler gerçekten bakın bugün bizim en fazla şikayet ettiğimiz konu nedir? Şurada kime, kime söz hakkı versem desem ki Müslümanların sorunlarıyla alakalı gördüğün sorunları bize anlat. İnanıyorum ki başta zikredilecek maddelerden biri şudur. Müslümanların arasında İslam ahlakına göre kardeşçe bir ilişki şekli yok. Hemen birbirimize bağırıyoruz. En ufak bir şeyde birbirimize küsüyoruz. Mesela bugün bir yerde yemekteydim, akşam buraya gelmeden önce, iki tane Müslüman kardeş, üç ay veya dört aydır birbirlerine küsmüşler. Yani şimdi Allah için gelin bunu siz düşünün. Biz Müslümanlar olarak aynı evin içerisinde yaşayanlar, iki tane Müslüman birbirimize aylarca küs kalabiliyorsak eğer e biz nasıl yeryüzündeki insanlara kardeşliği anlatacağız? Biz nasıl bütün insanlığa rahmet olarak geldiğimizi anlatacağız? Mümkün değil. Düşünün ki bizim Rabbimiz şöyle diyor. Aynı zamanda o kardeşlere de nasihat olaraktan bunu söylüyorum. İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki Allah her pazartesi ve perşembe Allah'a şirk koşmayan kullarını affeder. Bizim Rabbimizin mağfireti biliyorsunuz bu kadar geniş. Her pazartesi ve perşembe meleklerine diyor ki gidin yeryüzünde Allah'a şirk koşmayan muahid kullarımın bütün günahlarını affedin. Fakat iki kişiye erteleyin. İki kişiyi affetmeyin. Kimdir onlar? Birbirleriyle küsen ve henüz birbirleriyle barışmayanları ta barışıncaya kadar affetmeyin diyor Allah Azze ve Celle. Başka bir hadiste Peygamber Aleyhisselat ve Selam diyor ki Buhari ile Müslüman rivayet ettiği Müslüman Müslüman'a üç günden fazla küs kalamaz. لا يحل لِمُسْلِمٍ أن يحُرَّ أخاهُ فَمَقَسَلَسْ Üç günden fazla Müslümanın Müslüman'a küs kalması helal değildir diyor Aleyhisselat ve Selam. Haramdır. Yani içki içmiş gibi, zina yapmış gibi, kumar oynamış gibi bu da Allah azze ve celle'nin haram kılmış olduğu şeylerden bir tanesidir. Müslüman Müslümana 3 günden fazla küs kalmasın. Yelkaqiyani feyuridu haza ve yuridu haza. Karşılaşırlar. Bu da yüz çevirir, bu da yüz çevirir diyor Aleyhissalatu vesselam. İki kardeş, iki Müslüman yan yana geliyorlar. O da yüz çeviriyor, bu da yüz çeviriyor. Fa hayruhum ellezî yebda'u Onların en hayırlısı o ikisinden en hayırlısı Selam vererekten konuşmaya başlayandır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Onun için kardeşler, bizler çocuklarımızın bu cahiliye ahlakından kurtulmasını, kinden, öfkeden kurtulmasını istiyorsak Allah için evlerimizde güzel bir ilişki tesis edelim. Bunu da yaparken çocuk kimi kendisine örnek alır? Anne ile babayı kendisine örnek alır. Sürekli evde bağıran bir baba, sürekli yüzü asık olan bir anne, sürekli şikayet eden bir anne veya sürekli onları tersleyen bir baba. Bu evden ancak kahve kültüründe yetişmiş olan bir çocuk çıkar. Yani bir Müslümanın çocuğu böyle bir evde yetişmiş. Ha da çocuğu götürmüşsünüz, kahveye koymuşsunuz. Çocuk kahvede yetişmiş. Emin olun ki ikisinin arasında bir fark yoktur. İki, Allah Azze ve Celle diyor ki وَاَقِيمُ musala. <الصلا> o evlerde namazınızı kılınız diye. Bakın kardeşler evlerde namaz kılma konusu ilk Müslüman nesiller arasında o kadar önemliydi ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesinden Ataban, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi dedi ki Ey Allah'ın Resulü, bir gün benim evime gelsen de, benim evimde bir yerde namaz kılsan, ben de orayı kendime mescid edinsem diye. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onun isteğini kırmadı. Onun evine gitti bir yerde namaz kıldı ve orası mescid edinildi. Düşünün nasıl ki bizim evlerimizde yatak odası var. Yani sanki böyle Allah Azze ve Celle'nin emriymiş yapmadığımız zaman çok büyük bir günah işleyecekmişiz gibi. Evlerimizde yatak odası var. Evlerimizde oturma odası var. Evlerimizde misafir odası var. Niçin kullanıldığını henüz kimsenin bilmediği. Örtülere kanepelere örtüldüğü. Ve ayda yılda bir kapısının açıldığı böyle ilginç odalarımız var. Evlerimizde artık yeni bir kültür çıktı. Mutfaklarımızı bile oda haline getirdik. Fakat evlerimizde masjid yok. Beş vakit namaz kılan Müslümanlar olaraktan evlerimizin bir köşesini Allah'a ve Rasulüne razı edeceğimiz zürriyetimizle beraber orada ibadet edeceğimiz evlerimizde bir mesjid yok. Bakın kardeşler biz evlerimizi önemsemiyoruz ama evlerimizde salih bir ortam oluşturalım. Çoluk çocuğumuzla ibadet edelim. Onların Allah'la bağlarını kuvvetlendirelim diye biz evlerimizi önemsemiyoruz. Fakat insi ve cinni şeytanlar bizim evlerimizin ta içerisine kadar girmişler. Yani bugün mesela şöyle Müslümanlara bir sorun kardeşlerim. En fazla duyacağınız şey nedir? Müslümanların çocuklarının çizgi film izliyor oluşudur. Veya sorun en fazla Müslümanların çocuklarından yapılan şikayet nedir? Akşama kadar çocuklar bilgisayar oyunları oynuyorlar. Rabbimiz ne diyor? İnnellezîne <gülüyor> keferû yunfikûne emwâlehüm liyesuddu an sabîlillâh. Kâfirler mallarını infak ediyorlar ki insanları Allah'ın dininden saptırsınlar diye. Şimdi siz bu kâfirlerin bu çizgi filmlerini, çizgi filmleri bizim çocuklarımızı çok sevdiklerinden Bizim çocuklarımıza bir hizmet olsun diye çıkardıklarını mı zannediyorsunuz? Veya şu anda maalesef artık telefonlarımız vesilesiyle ceplerimize kadar giren oyunları bir düşünün. Müslümanın çocuğunun beynini sulandırıyor bu oyunlar. İçerisinde Allah'ın haram kıldığı her türlü unsur var. Çocuğun öğrenmesi gereken farz olan ilimlerin hepsinden çocuğu meşgul ediyor. Evde anne bir tarafı da elinde bir tablet. Baba bir taraf da elinde bir tablet. Çocuk bir tarafta elinde bir tane akıllı telefon ve burası bir Müslüman evi. Allah'tan korkalım kardeşler. Böyle evlerden Firavunlarla mücadele edecek çocuklar yetişmez. Firavunların yaptığı oyunlarla beynini sulandıran Firavunların çekmiş olduğu çizgi filmle gecelerini ve gündüzlerini öldüren çocuklar büyüdükleri zaman emin olun Firavunların karşısına dikilen Musalar olmayacaklar. Ya Firavunların yanında yer alanlardan olacaklar veya da Firavulların yanında yer almasalar da münafıklık yapan dilleriyle kendilerine Müslüman diyen ama münafıkları kendi hallerine terk eden. Allah'ın hakkı Allah'a, Kayser'in hakkı kaysere diyen bir nesil yetişecek. Peki kardeşler bakın, çocuklarımız, yani bizim zürriyetimiz Allah azze ve celle onları oyun fıtratı üzerine yaratmış. Yani sen bir çocuğa ne yaparsan yap, ondaki o oyun oynama isteğini onun içerisinden çıkarıp alamazsın. Bu mümkün değil. Çocuk oynayacak, çocuk dökecek, çocuk kıracak. Senin buna yönelik hayırlı, meşru, Rabbinin razı olduğu bir takım etkinlikler evde oluşturman lazım ki senin çocuğun batıl olan şeylerden vazgeçsin. Bakın geçen gün olan bir şey söyleyeyim inşallah size. Geçen gün kendi aile ortamımda, yani benim kendi aile ortamımda. işte yeğenlerimiz de var. Tabii böyle oturuyoruz. Tabii çocuklar iş yerlerinde durmuyorlar. Yani o çocuklara bağırıyor, o çocuklara bağırıyor, o çocukları testliyor Çocuklar televizyon açılmasını istiyorlar. Tabi ben varım diye televizyonu da açmıyorlar. Televizyonu açsalar ben çıkacağım. Çocuklara öyle söylüyorlar. Yani televizyonu açsak dayı dışarıya e çıkacak diye televizyonu da açmıyorlar. En son ben çocukları aldım karşıma. Yani benim gibi oyundan hiç anlamayan bir adamdan bahsediyorum. Ta böyle çocukluk yıllarından hatırladın işte gece gündüz deve cüce ve benzeri bazı oyunlar oynattım çocuklara. Emin olun belki bir saat bir buçuk saat çocuklar o oyunlarla oyalandılar ve başka hiçbir şey istemediler. Yani. Şimdi geçen gün bir Müslüman anlatıyor. Ben diyor evde çocuğunla oyun oynuyorum. E, topu aldım elime diyor. Topu çocuğa atıyorum. Çocuk topu bana atıyor. Tabi çocuk için bu çok önemli bir şey yani. Babası eve gelmiş eline bir top almış. Hani bize göre çok saçma gelebilir ama. Her topu havaya attığımda diyor. Allah'ın bir ismini söyledim. Yani attım bir tane Er-Rahman dedim. Çocuk tuttu. Çocuk bana attı. El-Melik dedim. El-Kuddus dedim. Yarım saat oyun oynadıktan sonra diyor. Baktım ki çocuk Allah'ın 10 tane ismini ezberlemiş. Yani o esnada. Çocuk, Rabbinin 10 tane ismini ezberlemiş. Kardeşler, Allah Azze ve Celle, Firavunların yönetmiş olduğu ülkelerde yaşayan Müslümanlara, evlerinizde namaz kılınız dediği zaman, buradan Rabbimizin kastetmiş olduğu şey şudur. Yani o evleri salih olan evlere çeviriniz. O evleri salih olan evlere çeviriniz. Çünkü içlerinde salih ortam olmayan, Allah'ın tazim edilmediği, Allah'ın yüceltilmediği evlerde, o evlerde yetişen çocukların firavunların karşısına dikilmesi falan emin olun ki hayaldir. Şimdi özellikle mesela hani birçok yerde bu soru soruluyor. Ben de buna bina inşallah söyleyeyim. Kardeşler evlerinizde cemaat namazlarını ihmal etmeyin. Yani sizler bu tağutların camilerinden namaz kılmıyor olabilirsiniz ve olması gereken de budur zaten. Allah'ın evlerinin dışında inşa edilmiş olan mescidlerinde namaz kılmıyorsunuz. Olması gereken de budur zaten. Biz kendi mabedlerimizi kendimiz kuracağız. Yani hem bu sisteme cahiliye sistemi diyeceğiz. Hem de onların insanı Allah'ın dininden saptırmak için kurdukları mabedlerde onlarla beraber ibadet edeceğiz. Böyle bir şey şeriattan önce akıl kabul etmez zaten. Biz içinde Rabbimizi yükselttiğimiz, O'nu tevhid ettiğimiz, O'nun razı olduğu şeyleri anlattığımız ya, şeyleri kendi kurmuş olduğumuz muhabbetlerde yapacağız. Bizim evlerimiz de bizim için birer muhabbettir. Yani nasıl ki İsrail oğulları Firavun'dan kurtuldukları zaman Allah evlerinizi mabede çevirin dedi. Biz de evlerimizi mabede çevireceğiz. Şimdi kardeşlerim, bir çocuk eğer yetişmiş olduğu evde Allah'ın şiarlarının ve Allah'ın emirlerinin tazim edildiğini görürse bu çocuğun kalbine Allah'ı tazim ve Allah'ın emirlerini tazim yerleşir. Mesela size iki tane evden örnek vereyim. Bir ev düşünün, ezan okunduğu zaman anne ayrı bir odada namaz kılıyor, baba ayrı bir odada namaz kılıyor. Ezan okunuyor, anne henüz yemekle meşgul, baba gereksiz gereksiz şeylerle ya internette ya başka bir şeyle telefonda biriyle konuşuyor. Misal, bir bu evde bir çocuğu düşünün, bir de ezan okunur okunmaz herkesin işini bıraktığı, yaşı büyük olan çocuğun kâhmet getirdiği ve evden mescit olarak belirlenen yerde Müslümanların hep beraber namaz kılmış oldukları bir yeri düşünün. Emin olun ki kardeşler böyle bir evde yetişen çocuklar sadece bizi değil, bizden sonra gelen nesilleri de ihya ederler. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam, İmam Müslüm'e rivayet ettiği bir hadiste diyor ki, Meselül Beytilleti alleti yuzkarullahu fihi ve baytul lazii la yuzkar ke vel İçerisinde Allah'ın zikredildiği bir evin misali ile Allah'ın zikredilmediği bir evin misali, ölüyle dirinin misali gibidir. Yani siz çoluk çocuğunuzla beraber oturur, Rabbinizi tazim eder, Rabbinizi zikrederseniz Allah azze ve celle kendi katından bu eve bir dirilik verir. Allah'ın emirlerine karşı kalpleri diri, Rablerini tazim eden, Rablerinin bir buyruğunu duydukları zaman direk ona icabet eden, mazeret sunmayan insanlar o evlerde yetişirler. Bakın biz belki kardeşler evlerimize önem vermiyoruz. Yani bunu bir kenara koyuyorum. Fakat biraz önce söylemiş olduğum gibi insi ve cinni şeytanlar bizim evlerimizi ifsad etmek için, bizim zürriyetlerimizi ifsad etmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. İmam Müslim'e rivayet ettiği bir hadiste bakın şeytan evene kadar önem veriyor. Allah Resulü diyor ki şeytan arşını suyun üzerine kurar. Daha sonra yanında bulunan avaneleri yeryüzüne ifsad etsinler diye yeryüzüne gönderir. Sonra akşam olunca hepsini kendi etrafına toplar, birine sorar, sen bugün ne yaptın, der ki işte Efendimiz, Peygamber aleyhisselatü vesselam öyle söylediği için öyle söylüyorum, der ki Efendimiz ben gittim, falanca adama şöyle yaptım, şöyle yaptım ta ki onu saptırdım, sen hiçbir şey yapmamışsın der, öbürüne sorar, sen ne yaptın, Efendimiz der ben gittim, falanca gençle uğraştım, uğraştım, uğraştım, örnek veriyorum, ta ki içki içinceye kadar, sen hiçbir şey yapmamışsın der. Öbürü der ki, Efendimiz ben bugün falanca müslümanın evine girdim. Kadınla kocayı birbirlerinden küstürünceye kadar uğraştım. Şeytan der işte sen sensin. Hani bugün iş yapmış olan başarı elde etmiş olan bir tek sensin der. Yani şeytan dahi kardeşler bizim evlerimizde var olan huzursuzluğu bir başarı olaraktan kabul ediyor. Hani kendi yanındaki avanelerini bundan ötürü tebrik ediyor. Onun için her birimiz Allah'tan korkalım. Bazı şeylere dikkat edelim. Bir, özellikle Allah Azze ve Celle'nin bize emretmiş olduğu gibi, evlerimizde namazlar, Allah'ın razı olduğu şekilde ikame ediliyor mu? Yani herkes kendine bu soruyu sorsun. İki, bizim evlerimizde bir masjid var mı? Evin içerisinde Allah'a ibadet etmek için özel olarak ayırdığımız bir parça var mı? Üç, bizim evimizde anne ve babalar olarak bizler, Allah'ın emirlerine ne kadar riayet ediyoruz? Yani çocuklarımız yarın büyüdüklerinde, Geçmişi hatırladıklarında şunu mu diyecekler ya benim annem babam çok gevşek insanlarmış şimdi öğrendikçe görüyorum ki Allah'ın emirlerine karşı çok lakayitlarmış mı diyorlar yoksa bizim çocuklarımız sürekli Allah onlardan razı olsun ben Allah'ın emirlerine icabet etmeyi Salihha olan annemden veya babamdan öğrendim mi diyorlar. Üçüncüsü kardeşler Allah'ın emretmiş olduğu şey ve beşirilmuminin müminleri müjdeleyin. Yani bu evler öyle evler olsun ki sürekli burada müjde söz konusu olsun. Çocuklarınızı korkutmayın. İşte Allah seni sevmez, Allah seni yakar, Allah seni perişan eder gibi kendinizin kalbinde oluşmamış Allah sevgisinden çocuklarınızı mahrum etmeyin. Çünkü Allah kullarını yapmak istemiyor. Allah kullarına azap etmek istemiyor. Allah muvahhid olan kullarına zulmetmek istemiyor. Allah azze ve celle kullarını sevmek istiyor. Onlara af ve mağfiret etmek istiyor. Onları yeryüzünün varisleri kılmak istiyor ve sürekli Rabbimiz kullarını müjdeliyor. Peygambere de diyor ki Allah azze ve celle Musa'ya ve kardeşi Haruna ve müminleri müjdele diye. Özellikle kardeşler benim size tavsiyem şudur. Biz öyle bir nesil olduk ki maalesef Allah'ın vaadine bir türlü güvenemeyen, Allah azze ve celle'nin günün birinde Müslümanları yeryüzünün varisi kılacağına bir türlü itikad edemeyen kafirlerin karşısında sürekli bir aşağılık kompleksine sahip olan bir nesil olaraktan yetiştik. Yani biz ne zaman biraz kendimize gelsek ne zaman toparlansak adeta şeytanın kışkırttığı bir takım insanlar bize güçsüzlüğümüzü, bize zayıflığımızı, kafirlerin karşısındaki imkansızlığımızı bize hatırlatıyorlar ve Allah'ın vaadine karşı bizim yakınımızı zedeliyorlar. Öyle bir nesil yetişmeli ki peygamber aleyhissalatu vesselam karnına iki tane taş bağlayıp Kayaları kırarken, Allahu Ekber, bana Şamın sarayları göründü dediğinde, vallahi biz bir gün Şam'ı fethedeceğiz diyen. Bana Kishsahın sarayları göründüğünde dediğinde, vallahi biz bir gün Kishsah'ı fethedeceğiz ve onların bileziklerini de ellerimize takacağız diyen, böyle nesillerin yetişmesi lazım. Bunlar kimdi? Bunlar sürekli Peygamberimizin kendilerine Allah'ın vaadini, Allah'ın yardım sözünü hatırlatıp kendilerini müjdelemiş olduğu Müslümanlardı. Ve gerçekten bir gün Allah onların hüsnü zannı üzere onları yeryüzünün varisleri kıldı. Onun için kardeşlerim evlerimizi öyle bir hale getirelim, sürekli çocuklarımıza izzet ahlakını aşılayalım. Yani kafirlerden saklanan, kafirlerden korkan mesela örnek vermek istiyorum buna. Akrabaları çocuğa soruyor, diyor sen okula gidiyor musun? Evet diyorum. Hangi okula gidiyorsun? İşte diyor bizim yan mahallede bir okul var falan. Müslüman'a soruyorsun bu çocuğu niye yalan söyletdiriyorsun? Müslüman diyor hocam işte şimdi ben gerçeği söylesem bizi rahat bırakmayacaklar. Çoluk çocukla uğraşacaklar. Ya böyle bir çocuk ancak münafık olur. Böyle bir çocuk ancak senin gibi olur. Yani hiçbir şeye yaramayan, ne Allah'a hakıyla kulluk edebilen, ne de İslam davasına hakıyla hizmet edemeyen gereksiz bir insan olur. Sen çocuğunu niye okula göndermiyorsun? Biri senin çocuğuna sorduğunda senin çocuğun elini vursun göğsüne. Nasıl ki putperestlerin çocukları ben Atatürk İlk öğretim okuluna gidiyorum diye elini göğsüne vuruyorsa Senin çocuğun da elini göğsüne vursun ben putperest olmayan içerisinde Allah'ın birlendiği, Allah'a şirk koşulmayan Tağutların sevilmediği ve sevdirilmediği muvahitlerin okuluna gidiyorum desin. Çocukta izzet ahlakı olsun, kafirlerin karşısında Çocukta aşağılık kompleksi bulunmasın. Herkese bu bizim için de geçerlidir. Yani bizler kardeşler evimizde özellikle mesela eğitimcilerin de bir tavsiyesi var. Çocuklarınıza hikaye okuyun diyorlar. Yani sürekli çocuklarınıza hikaye okumak suretiyle çocuklarınıza bir takım ahlaki değerleri onlara aşılayın. Çünkü çocuk yap veya yapmadan anlamaz. Daha ziyade çocuklarımız bir kısa anlatırsın. Çocuk onun içerisinden kendisine bir ders alır. Allah hamdolsun, bizim Kur'an kıssalarımız var. Yani içerisinde Müslümanların şanlı tarihinin anlatıldığı, Allah'ın kafirleri helak edip Müslümanları yeryüzünün varisi kıldığı, mü'minlerin onları okudukları zaman, öğrendikleri zaman, kalplerinde onlara karşı sevginin artacağı Kur'an kıssalarımız var. Öyleyse kardeşler, kendimize ahlak edinelim. Her gece, elimizden geldiği kadarıyla imkan dahilinde, çocuklarımıza en azından bir tane kıssa anlatalım. Ve bu kıssaları çocuklarımıza böyle beynlerine, kalplerine nakşedelim ki Yarın öbür gün büyüdüklerinde Allah Azze ve Celle'nin müjdeleriyle Allah Azze ve Celle'nin yardım sözleriyle büyüyen Ve inşallah Rabbimizin kendilerine yeryüzüne varis olma şerefini bahşetmiş olduğu nesiller oluşmuş olsun. Ama şunu unutmayın ki kardeşler Bizim her şeyimiz bizim evimizdir. Yani son olaraktan bunu hem kendime hem de size söylüyorum. Özellikle evlerinde çocuğu olan Müslümanlar Allah için dikkatli olsunlar. Bilsinler ki söyledikleri her söz veya yapmış oldukları her davranış o çocukların ahlakını direk etkileyen şeylerdendir Ve sizin evinizde İslam ne kadar yaşanıyorsa, sizin çocuklarınızın evin dışına İslamı taşıması da anca, anca bu kadar olur. Yani siz Allah'ın emirlerini ne kadar fazla evinizde tatbik ederseniz göreceksiniz ki Allah'ın emirleri sokaklarımızda da o kadar. Meclislerimizde de mescidlerimizde de o kadar fazla Allah'ın emirleri yerine gelecek. Fakat bizler Allah muhafaza. Allah'ın emirlerinden yüz çevirir. Sokakta Müslümanların arasında Müslüman olur. Evimize gittiğimiz zaman ya evimizde de mi rahat etmeyelim mantığıyla her şeyi boş verirsek Allah muhafaza bu evlerden Allah'a hakkıyla kulluk eden, yeryüzünün firavunlarına karşı mücadele eden çocuklar veya uta zürriyetler yetişmez. Allah'a dervecen eden temennim bu nasihatene vela benim kendimi faydalı kılması sonra tüm Müslümanları faydalandırmasıdır. Rabbim Bizlere evler bahsettiği gibi bu evleri kıblegah edinmeyi, oralarda namaz kılmayı ve oralarda müminlerin birbirini müjdelediği evler olmasını bize ihsan eylesin. Rabbim bizleri çocuklarımızı Firavun'un ve Firavun'un zümresinin fitnelerinden ve şerrinden muhafaza eylesin. Bizi el hafız ismiyle hem dünyada hem de ahirette kendi azabından korusun. Allahumma amin.